Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendim dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerleyiz. Gününüz, haftanız, günleriniz hayırlara, bereketlere, güzelliklere, huzura, saadete vesile olsun diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle programımızı açmak istiyoruz. Süfyan bin Üseit Radiyallahu Anh, Resulullah'ın Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sana inanan bir kardeşine yalan söylemenden daha büyük bir hıyanet yoktur. Bunu bir daha tekrar ediyorum Değerli dinleyiciler Sana inanan bir kardeşine Yalan söylemenden daha büyük bir hıyanet yoktur Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah'ın Aleyhisselatü vesselamın Şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir Birisi bir şey anlatıp Sonra da ''Bunu ancak sana anlatıyorum'' manasında sağa sola bakarsa artık o söz bir emanettir. Emanet hepinizin malumu muhafaza edilmesi gereken bir değer olduğundan dolayı demek ki sır mesabesinde olan sözler söylenince onu bir emanet havası içerisinde saklamak lazım. Bu emaneti başkalarına vermek emanete hıyanet oluyor. Evet değerli dinleyiciler. Demek ki birisi bir şey anlatıp sonra da bunu ancak sana anlatıyorum manasında sağa sola bakarsa veya söylerse artık o söz bir emanettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyiciler geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Dörtgen. Çocuk gazetelerde sık sık manşet yapılan haberlerin tesiriyle öğretmeninden Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında bilgi istemişti. Yazılanlardan öğrendiğine göre bu bölge kendisine yaklaşan uçak ve gemileri bir kara delik gibi yutuyor ve izi dahi kalmayacak şekilde yok ediyordu. Öğretmen diğer öğrencilerin de konuya ilgi duyduklarını anlamıştı. Tahtaya bir üçgen çizip bildiklerini tane tane anlattıktan sonra konunun farklı bir yönü daha var dedi. Bu şeytan üçgeni tarafından yutulma ihtimaliniz kaçta kaçtır? Öğrencilerden bazıları o bölgeye seyahat etme ihtimallerinin binde bir olduğunu, bu küçük ihtimal gerçekleşse bile şeytan üçgenine girme tehlikesinin, ancak uçak veya gemilerinin arıza yapmasıyla mümkün olabileceğini ileri sürerek, milyonda bir ihtimallerden bahsediyor, bazıları ise gemilerinin batması halinde bile kurtulabileceklerini belirterek, ihtimalleri milyarda bire indiriyordu. Öğretmen tartışmaları yarda keserek, ''Bu ihtimallerin sizlerden ne kadar uzak olduğunu herhalde anladınız.'' dedi. Böylelikle bu tür konulara kafa yormanın saçmalığı da ortaya çıkmıyor mu? Öğrenciler biraz düşündükten sonra ''Evet'' diye tasdik ettiler. ''Bu konuya uzak da olsa ileride karşılaşabileceğimiz tehlikelere düşmemek için ilgi duymuş olmalıyız.'' Öğretmen tahtadaki üçgenin yanına bu sefer büyükçe bir dörtgen çizerken, endişe duymak hepimizin yaratılışında vardır dedi. Ama şeytan üçgeni için duyduğumuz endişeyi bu dörtgene karşı da duymamız gerekmez mi? Öğrencilerin hepsi sözleşmiş gibi atıldılar. Ne dörtgeni bu öğretmenim? Öğretmen şefkat dolu bir sesle, bu gördüğünüz kabir dörtgenidir çocuklar. Cevabını verdi. Bir gün sınırları içine mutlaka gireceğimiz ve hazırlıklı girdiğimiz takdirde o yolla cennete ulaşacağımız kabir dörtgeni. Fakir ol ister fukara Sonunda eninde sonunda gireceksin o mezara diyoruz biz Çaresi yok Hani ilahilerde bile ölmemeye çare mi var diyor ya Gururlanma insanoğlu ölmemeye çaren mi var Yağı bitmiş kandil gibi sönmemeye çaren mi var Çare, o ölümün arkasındaki ölümsüzlüğü yakalamak. Çare, şu fani hayatta bize baki meyveler kazandıracak, baki hayatı netice verdirecek ameller, ibadetler, hareketler, haramlardan uzak, kebayirden uzak, farzları ifa ederek bir ömür yaşamak, işte ölümün içerisinde ölümsüzlüğü, yokluğun içerisinde varlığı, hiçliğin içerisinde her şeyi bulmanın adı. Onun için bu dünya bir han, gelir gider gider gelmez. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir, gelen gider giden gelmez bu bir sır. Onun için ne olursak olalım, kim olursak olalım şu dünyaya gelen her canlı, her mahlukat, her fani mutlaka bu dünyadan göç edip gidecek. Ayet-i kerime: Kullu nefsin zaikatul Her nefis ölümü tadıcıdır. Tadacaktır, bunun çaresi yok. Hazreti Adem aleyhisselam'dan günümüze bu böyle devam ede gelmiş kıyamete kadar da bu böyle devam edip gidecek Cenab-ı Hak şu dünyada nasıl ki yer çekimi kanununu yarattığı gibi bundan daha da sarsılmaz değişmez bir kaide her nefis ölümü tadacak bazen yer çekimi kanunu bazı şahıslar için istisnai işlemeyebilir keramet gösterenler için diyorum veya bazı hususlarda hadiselerde olabilir ama ölümün başka şıkkı yok. Her nefis ölümü tadıcı. O zaman madem bu kabir dörtgeni var ve madem bize bu akıl iyiyi kötüyü ayırt edelim diye verilmiş... Akıllı olan insana gerektir ki ölümden sonrası bu hayat için hazırlık yapsın çalışsın hayatını şu 40-50 yıllık fani dünyaya göre değil de ebedi bitmeyecek sonsuz bir hayat olan ebedi hayata göre ayarlasın şu fani dünyaya göre değil şu bitecek mutlaka bir gün bitecek olan dünyaya göre değil ebedi hayata göre kendi hayatını programlasın disiplinize etsin diyoruz. Evet değerli dinleyiciler yine büyüğümüze sorulan bir soru soruda deniliyor ki büyüğümüze rivayetlere göre Hazreti İbrahim aleyhisselam Hz. İbrahim Efendimiz Meleklerin tesbihini işitince Çok heyecanlanmış Ve onu Tekrar dinleyebilmek için Malının önemli bir bölümünü Vermeyi teklif etmişti Halilurrahmanı Hazreti İbrahim aleyhisselamı Hayran bırakan o tesbih Ne ifade etmektedir Ondan bizim Almamız gereken manalar Nelerdir Eğer Hatırlarsanız Daha önceki sohbetlerimizde Bunu ifade etmeye çalışmıştık Soruyu bir daha tekrar ediyorum Çünkü soruyu iyi anlarsak Cevabı da iyi anlarız Rivayetlere göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Meleklerin tesbihini işitince Çok heyecanlanmış Ve onu tekrar dinleyebilmek için malının önemli bir bölümünü vermeyi teklif etmişti Hazreti İbrahim aleyhisselamı hayran bırakan o tesbih ne ifade etmektedir ondan bizim anlamamız gereken manalar nelerdir diye bir soru tevcih edilmiş büyüğümüze verilen cevapta şu husus var değerli dinleyiciler Hazreti İbrahim Efendimizin meleklerin tesbihini dinleyişi bir menkıbede anlatılır. O menkıbenin gerçekten vaki olup olmadığı hakkında tereddütler varsa da, ondan alınacak ibretler çok önemlidir. Rivayetlere göre, Hz. İbrahim Aleyhisselam kendi döneminin en zenginlerinden sayılacak kadar servet sahibidir. Fakat... Dünyanın ömrünün kısa olduğunu ve süratle zevale gittiğini, Dünya lezzetlerinin zehirli bala benzediğini, Burada güzel addedilen dünyevi ziynetlerin kabirde çirkin sayıldığını, Oraya götürülemeyeceğini ve şu imtihan yurdunda bir saatlik lezzeti terk etmeye bedel, Ahirette, senelerce dostlarla beraber olunacağını yakın derecesinde bilen Halilurrahman dünyayı kesben olmasa da kalben terk etmiştir. Onun çalışıp kazanması dünyayı imar etmek ve dini mübinin yeryüzünün dört bir yanında şehbalaşmasını sağlamak içindir. Bir gün bazı melekler Cenab-ı Hakk'a Kullet ve dostluk kahramanı olarak tanıdıkları, Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın, Mal mülk sahibi olması hakkında istifsarda bulunur, Peygamberlik mesleğiyle onca servetin nasıl tehlif edilebileceğini sorarlar. Onların maksadı haşa itiraz değildir. O zenginliğin hikmetinin açıklanmasını istemektedirler. Melekler Allah'ın izniyle, Hazreti İbrahim'i ziyaret ederler. Uzun bir yoldan gelmiş, Saçı sakalı dağınık, Üstü başı perişan, Birer misafir edasıyla, İbrahim Nebi'nin yanına varırlar, Ve onun duyacağı şekilde, Subhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketü ve Ruh, Başka bir ifadede de, Subhun, Kuddusun, ''Rabbuna ve Rabbul Melaiketü Ruh derler. Kalbi ötelerden gelen esintilere açık olan İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ı tesbihu takdis etmek için çok iyi seçilmiş bu kelimeleri ve onların seslendirilişindeki lahutiliyi duyunca pek sevinir. ''Aman Allah'ım bu ne güzel bir söz'' diyerek hayranlığını ifade eder ve Servetimin üçte biri sizin olsun, yeter ki o tesbihi bir kere daha söyleyin der. Melekler kendilerine has bir ses ve eda ile o tesbihi tekrar edince, Subhun Budoosun Rabbuna ve Rabbul Malaikat wa Ruḥ. Allah'la alakası açısından tesbihu tazime ve vahye aşina olan Halil Rahman o sözdeki derinliğin kendi ruhunda hasıl ettiği tesir neticesinde, bir kere daha aynı tesbihi duymak için malının tamamını vermeye de razı olur. Nihayet, değil mi ki bana bu tesbihi dinletip öğrettiniz, ben de size köle oldum diyerek meleklere mukabelede bulunur. Bu davranışıyla da sahip olduğu her şeyi, hatta, ...canını bile canan yolunda feda edebileceğini gösterir. Evet, Seyyid Nigari ne hoş söyler. Canan dileyen dağdağay cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Cananı diliyorsan, kalbinde can dağdası olamaz. Mal sevgisi orada yer tutamaz. Gerekirse her şeyini, malını mülkünü ve hatta canını bir keseye koyar maksud odur matlub odur mahbub odur o dediğin Allah uğrunda tereddüt etmeden verirsin aksine malın mülküm diyor ve can derdine düşüyorsan canana ayırdığın gönlünü fani şeylere kaptırmış ve ona karşı gereken teveccühü gösterememiş sayılırsın İhtimal Subbuhun, Buddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaiketu ve Ruh sözü Umumi manada meleklerin tesbihidir Kur'an-ı Kerim Yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah'a tesbih ettiğini haber vermekte Hadid suresi 1. ayetin mealinde Meleklerin de arşın etrafını çevirmiş olarak Hamdü Sena ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiklerini anlatmaktadır. Zümer suresi 75. ayette. Ayrıca Allah-u Teala meleklere insan neslini yaratacağını haber verdiğinde, onlar, oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz hamdü sena duygusuyla dopdol olarak seni tesbih takdis etmekteyiz demişler. Bakara suresi, 30. ayetinde. Bunu söylerken de, nusebbihu ve nukaddisu kelimelerini kullanarak, kendilerinin sürekli Allah'ı tesbih ve takdis ettiklerini belirtmişlerdir. Tesbih, Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek, yani zatını itikat, söz ve amel bakımından, şanına layık olmayan her türlü kusurdan yüce tutmaktır. Diğer bir ifade ile, tesbih, Layık olmayanı reddetmek, takdis ise layık olanı ispattır. Dolayısıyla tesbihte bir çeşit takdiz, takdiste de tesbih vardır. Müslim Ebu Davud ve Nesai gibi muteber hadis kitaplarında, Peygamber Efendimizin rükû ve secdede, ''Sübbûhun guddûsun rabbuna ve rabbul melaiketü verruh'' Yani, Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan subuh Ve bütün bütün bütün üstün vasıfları Kemal fazilet ve güzellik sıfatlarını Zatında cem eden kuddus Ey meleklerin ve ruhun Rabbi Seni tesbih takdis ederim dediği rivayet edilmektedir Dolayısıyla bu tesbih Rükû ve secdede tekrarlanabilecek güzel bir zikirdir Dolayısıyla bu tesbih, rükû ve secdede tekrarlanabilecek güzel bir zikirdir. Şu kadar var ki, bir rivayette, Rabbuna ve Rabbul Melaiketü verruh denmekte, Rabbuna kelimesi ilave edilmektedir. Hanefi mezhebine göre, beşer kelamı olma ihtimali bulunan sözler, namaz içerisinde okunmadığı için, Sübhaneke duasındaki vecelle celle bölümü, Cenaze namazı haricinde terk edildiği gibi Rabbuna ilavesinin Rükû ve secdede söylenmemesi evladır Yani bunu rükûda ve secdede Söyleyeceğimiz zaman Söyleyecek kardeşlerimiz Rabbuna kelimesini söylemeyecekler Sıbbuhum guddûsun Rabbul melaiketu var ruh Diyecekler Haricindeki tesbihlerinde Rabbunayı eklenebilecek diye ifade ediyor büyüğümüz. Evet. Cenaze namazı haricinde terk edildiği gibi vecelle sene ukenin Rabbuna ilavesinin ruku ve secdede söylenmemesi evladır. Evet. Bu tesbihin namazda okunması Hanefiler arasında yaygın değilse bile onu özellikle rükuda okumayı efendimiz tavsiye buyurduğuna göre biz de Rabbimiz karşısında iki büklüm bulunmamızın sesi soluğu olarak Sübbuh'un, Rabul Rabbul Melaiketu Varruh diyebiliriz. Rükuda ve secdede. Subh kelimesi Cenab-ı Hakk'ın bir ismi şerifidir. Onun noksan sıfatlardan uzaklığını, şirkten tenzihini ve varlığın bütünüyle ona ait olduğunu ifade eder. Subh. Sebeplere tesir hakiki vermeme ve esbabı birer perde görme hakikatına bakan bir isimdir. Subhan kelimesi de ondan gelir ve aynı manayı bildirir. Bundan dolayı zifiri karanlık bir gecede, uçsuz bucaksız bir denizde, köprüp duran dalgalar arasında ve sebeplerin bütün bütün tesirsiz kaldığı bir anda Hazreti Yunus Aleyhisselam ya Rabbi, Senden başka ilah yoktur. Uluhiyet tahtının yegane sultanı sensin. Subhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin. Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim. Yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Enbiya Suresi 87. ayetin mealinde derken, Subhan ismine sığınmıştır. Hazreti Yunus bin Medda, bu sözleriyle sebeplerin hakiki tesiri yoktur. Sen esbabı izzet ve azametin için perde yapmışsın. Fakat dilersen her şeyi sebepsiz yaratırsın. İşte bütün sebeplerin bana sırtını döndüğü şu anda ey müsebbibül esbab sebepler üstü olan azametine her şeyi muhit bulunan güç ve kudretine ilminin ve meşiyetinin enginliğine sığınarak Sadece senden yardım dileniyorum manalarını kastetmiş ve bunları bütün samimiyetiyle gönlünün sesi olarak dile getirmiştir. O bütün benliğiyle Cenab-ı Hakka Teveccüh edince de Nuru Tevhid içinde Sır ahadiyet inkişaf etmiş Hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye ve hem de gökyüzüne geçen Allah'a, Celle Celaluhu Geceyi denizi ve balığı Onun hizmetine vermiş Ve Hazreti Yunus'u Sahili selamete çıkarmıştır Hani Şair demiş ya Hak tecelli eyleyince Her işi asan eder Halk eder esbabını Bir lahzada ihsan eder Demiş ya Subuh ismi Bir manada tevhid hakiki işaret etmektedir. Yani her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve rububiyet mührünü görmek, her şeyden O'nun nuruna karşı bir pencere açmak, her şeyin O'nun birliğine delil olduğunu müşahede etmek, uluhiyetinde, rububiyetinde ve mülkünde hiçbir ortağı ve yardımcısı olmadığına tam inanmak ve böylece bir çeşit daimi huzura ulaşmak. Kısacası ona isim sıfat ve şenleri muacehesinden iman etmek demek olan hakiki tevhide bakan bir isimdir. Evet, sadece ilmi açısından bile kainata bakacak olsak, onun ilmi bütün varlığı kuşatmıştır. Hatta olmamış şeyler de ilmi ilahiye aittir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi muhittir. Onun ilmi vacibe taalluk ettiği gibi mümkine ve aynı zamanda maduma da taalluk eder. Haddi zatında Adem'in vücuda gelmesi de mümkündür. Öyleyse zaman’ın ifadesiyle Adem alemleri de Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret ve iradesinin taalluk sahası sayılır. İşte her şeyi irade, meşiyet, kudret ve ilim açısından Cenab-ı Hakk'a verme ve aklen, kalben, ruhen, hissen, fikren her yönüyle tam tevhide ulaşma neticesinde subbuh deme ve subhaneke diye zikretme meleklerin şiarıdır. Çünkü onlar bütün bu hakikatleri şeksiz, şüphesiz görmekte ve sürekli tesbihle bu müşahadelerini dillendirmektedirler. Subhansın ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.'' Bakara suresi 32. ayetin mealinde bu tesbihlerinin ayrı bir terennümüdür. Aynı zamanda Subuh kelimesi Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti nefsil emriyesi itibariyle zatına bakan yana açısından, Şerik kabul etmemesini ifade eder Üstadın yaklaşımıyla Bir köyde iki muhtar Bir nahiyede iki müdür Bir kasabada iki kaymakam Bir vilayette iki vali Ve bir memlekette iki hükümdar olmaz Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı Oraların nizamı bozulurdu Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah onların zanlarından yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir, yücedir. Enbiya suresi 22. ayetin mealindeki bu hakikate dikkat çekmektedir. Eğer öyle bir şey olsaydı eşyada her cümerci uğrar ve mahvolurdu. Her ilah kendi arzu, istek ve iradesine göre icraatta bulunur. Ve kainatta önü alınamaz bir dağınıklık büyük bir karmaşa meydana gelirdi. Halbuki kendine has bir münezzehiyet, mukaddesiyet ve muazzeziyet içinde Cenab-ı Hak zatında şeriki nef bir ortak ya da yardımcıya meydan vermez. İşte meleklerin subbuh ismini zikretmeleri hem zat-ı uluhiyete bakan yanıyla hem de kendileri dahil esbabın değişik şeylere sadece birer perde olduğunu çok iyi bilmeleri açısından onun noksan sıfatlardan uzaklığını, şirkten tenzihini ve varlığın bütünüyle ona ait olduğunu ikrar etmek demektir. Kuddus ismine gelince Üstad Hazretleri 30. Lemada esma Hüsna'dan Fert, Hay, Kayyum Hakem, Adl ve Kuddus'u anlatırken Kuddus ile alakalı olarak bir ismi azam veyahut ismi azamın altın nurundan bir nuru demiştir. Kuddus, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh bulunduğu gibi bütün güzel vasıflarla muttasıf, tahdit ve tasvire sığmayan kemal, fazilet ve güzellik sıfatlarını kendisinde cem eden zat demektir. Huddus, Cenab-ı Hakk'a bakan yanıyla zat-ı uluhiyetin münezzehiyetine delalet eden, kendisinde kusur sayılabilecek hiçbir şey olmadığı gibi en mükemmel sıfatlarında sahibi bulunan münezzeh, mukaddes ve mualla zatı gösteren bir isimdir. O öyle bir Rab'dir ki onu bilseniz mutlaka seversiniz. Onu sevince Vuslat arzusuyla yanıp tutuşursunuz. Onu bir de görseniz artık katiyen ondan ayrılmazsınız. Ali'ül Kari'nin ifadesiyle müminler keyfiyetsiz, idraksiz, ihatasız ve misalsiz olarak her türlü tarifin üstünde bir kemu keyf onu müşahede edeceklerdir. Onu görünce artık cennette olduklarını ve cennet nimetlerini de unutacaklardır. Yazık o inanmayanlara. Onlar öyle büyük hüsran içindedirler ki, Müminler Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle serbest olarak cennet nimetlerini bile unuturken, Onlar pişmanlık ve hasretle vurunup dövüneceklerdir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görenler cennet nimetlerini dahi unuturlar. Zira yine üstadın ifadeleri içinde, Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmez. Cennetin de binlerce sene mesudane hayatı Cenab-ı Hakk'ın cemalini bir dakika görmeye karşılık olamaz. Hele bir de onun bizzat ben sizden hoşnudum demesi vardır ki o hiçbir şeyle kıyas edilemez. Cennetteki o büyük mazhariyet bir yana... Daha dünyadayken o hakikate birazcık aşina olan aşıklar bile adeta ondan başka hiçbir şeyi görmezler. Gözlerini o ufka diktikleri için dünyanın bütün güzellikleri önlerine serilse de masivaya nazar etmezler. İşte kuddus ismi görüldüğü zaman insanları kendine aşık eden ey canan dedirtip ardından koşturan böyle bir güzelliğe, böyle bir mukaddesiyete, böyle bir münezzehiyete ve hakiki matlub, hakiki maksud ve hakiki mahbuba işaret etmektedir. Ayrıca, efal aleminde de Kuddüs isminin tecellileri vardır. Yerde ve gökteki bütün nezahet, temizlik, mükemmel dizayn, tertip ve düzen, bu ismin birer tecellisidir meseleye Bediüzzamanca yaklaşacak olursak bu kainat sürekli çalışan büyük bir fabrika ve her vakit dolup boşalan bir misafirhanedir aslında böyle işlek fabrikalar ve misafirhaneler çer çöple enkazla süprüntülerle çok çabuk kirlenir eğer dikkatle bakılmazsa ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz hale gelir. Halbuki bu kainat fabrikası ve yeryüzü misafirhanesi çok işlek olmasına rağmen o derece parlak, temiz ve naziftir. O kadar kirsiz, bulaşıksız ve ufunetsizdir ki adeta onda hiçbir lüzumsuz şey, işe yaramaz bir madde ve bir kir bulunmaz. Demek ki bu fabrikaya ve misafirhaneye bakan zat onu küçük bir oda gibi süpürtüyor, temizliyor, tanzif ve tanzim ediyor. Zahiren çok iç bulandırıcı şeyler bulunması gerektiği halde öyle olmuyor. Ekosistemde akıllara hayrette bırakan bir mükemmelliyet görülüyor. İnsanların kirleteceği ve berbat edeceği ana kadar tabiatın her sayfası seyretmeye Doyulmaz bir güzelliğe bürünüyor Dağı Tepesi Ovası obası ırmağı deresiyle Bütün yeryüzü Adeta bir güzellikler meşheri gibi Önümüzde arz-ı endam ediyor İşte bütün bu temizlik ve güzellikleri Kuddus isminin Efal alemindeki Tecellilerinden kaynaklanıyor Söz konusu Tesbihde Subuh ve Kuddus isimlerini ...bütün meleklerin ve ruhun Rabbi ifadesi takip etmektedir. Rab, sahip, efendi, malik, ıslah ve terbiye eden, yetiştiren, herkesi görüp gözeten, her varlığın ihtiyaçlarını karşılayan manalarına gelmektedir. Rab, sahip, efendi, malik, ıslah ve terbiye eden, yetiştiren... Herkesi görüp gözeten Her varlığı ihtiyaçlarını karşılayan manalarına gelmektedir Melekler Cenab-ı Hakk'a taatle meşgul olan Allah'ın kendilerine verdiği her emri Derhal ve aynen yerine getiren Ve katiyen itaatsizlik etmeyen Her birinin sabit bir makamı Ve muayyen bir rütbesi bulunan Nurdan yaratılmış varlıklardır İnsan Su Hava, ışık ve gıda ile beslenip onlardan lezzet aldığı gibi melekler de zikir, tesbih, hamd, marifet ve muhabbet nurlarıyla gıdalanır ve onlardan tat alırlar. Ruh'a gelince o zamanın tarifiyle bir kanunu zi vücudu harici ve bir namusu zi şuurdur. Ruh denince... Çokları ruhu külliyi anlamışlar. Bazıları da ona peygamber efendimizin aleyhi ekmelü teha'ya ruhu demişlerdir. Ona ruhul kudüs ve ruhul emin de denilen Cebrail aleyhisselam olarak anlayanlar da olmuştur. Dolayısıyla melekler Cenab-ı Hakk'ın azamet, ceberut ve ululuğunu aksettiren vahidi tecellileri müşahede etmiş. Onun esma ve sıfatlarının bütün varlık üzerinde galibane, kahirane ve hakimane tecelli ettiğini görmüş ve meleklerin ruhun, ruhanilerin, bütün alemlerin ve o alemlerdeki her şeyin Rabbi olarak Allahu Teala'yı tesbihü takdis etmişlerdir. Ayrıca melekler tesbihin Cenab-ı Hak inindeki kıymetini ve onun Allah katında en makbul sözlerden olduğunu da biliyor ve o marifetle tesbihlerini daha bir derin dile getiriyorlardı nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki iki söz vardır ki onlar Rahman'a sevgili dile hafif mizanda ise pek ağırdır bunlar subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim cümleleridir Evet kabaca Sübhansın Yarab Hamdü Sena duygusuyla dopdolu olarak Seni tesbih ederim Ey yüce Allah'ım Sen noksan sıfatlardan Eksik ve kusurdan Şerik ve yardımcıdan münezzehsin Müteazsin Manalarına gelen Bu iki cümlenin söylenmesi Çok kolaydır Dile ağır gelmez Bunlar boş ve değersiz sözler değildir Bilakis hakkatında katında makbul ve kıymetlidir. Ayrıca mizanda da çok ağırdırlar. Gözünüzde çok küçük olan, ve belki de çoklarının hafife aldığı bu iki cümle, eğer gönülden söylenmişse, ahirette getirilip, mizanda terazinin hasenat kefesine konulunca, yığın yığın günahları, havaya kaldıracak kadar ağırlaşacaktır. Çünkü bu söz, Cenab-ı Hak nezdinde çok sevimlidir. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim. Cenab-ı Hak gönülden söylemeyi cümlemize nasip eylesin ne diyeyim. Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim tesbihinde aynı zamanda Cemal tecellisine de işaret vardır. Bazı ayet-i kerimelerde Tesbih ile hamd beraber zikredildiği gibi bu sözde de Cenab-ı Hakk'ın celali tecellilerini ifade eden tesbih ile cemali tecellilerine imada bulunan hamd beraberce söylenmiştir. Allah-u Teala'nın kudret, irade ve meşiyetinin bütün kainat çapında hükmünü icra ettiğini gören meleklerin Rabbul Melaikatu ve Ruh deyip bütün alemlerin Rabbi Allah'a kastetmeleri vahidi ve celali tecellinin ifadesidir. Fakat Allah'ın lütuf, şefkat, merhamet gibi sıfatlarından yansıyan Cenab-ı Hakk'ın herkese ve her şeye seviye ve ihtiyaçların nispetinde ihsan ve ikramda bulunması şeklinde müşahade edilen ehadi ve cemali tecellileri de vardır. Rahmaniyet ve rahimiyet dalga boylu tecellilerden canlı cansız her varlığın kendi kabiliyet donanım ve istidadına göre istifadesi söz konusudur ki işte bunlar cemali tecellilerdir. Bu türlü tecellilerde mecali yani tecelli alanı olan varlıklar ya da bir yönüyle masarlar kendi donanımları konumları seviyeleri istidatları ve ihtiyaçları nazar itibara alınarak hususi görülüp gözetilirler. Farklı farklı şeylere ihtiyaç içinde oldukları, Ayrı ayrı beslendikleri, Çeşit çeşit bakım görüme muhtaç bulundukları halde, Hiçbiri unutulmayarak ve hiçbiri terk edilmeyerek, Hepsine tek tek nimetler verilir ki, Bu da Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellisidir. Mesela bir bebeğe önce anne sütü, ...sonra mama verilir. Çocuk biraz büyüyünce pelte, ...daha sonra püre, sonunda da ...ekmek ve katı gıda ile beslenir. Evet, bütün varlıkların ...birden görülüp ...gözetilmesi şeklindeki ...celali tecellinin yanı sıra ...bir bebeğin ...kendi durumuna göre ...ona özel rızık verilmesi de ...cemali bir tecellidir. Celal ile ...cemali bir arada müşahede eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim diyerek bu iki tecelliye birden dikkat çekmiştir. Zaten Bediüzzaman Hazretlerinin de ifade ettiği gibi ismi Celal genellikle nevilerde ve külliyatta tecelli eder. İsmi Cemal ise mevcudatın cüz'iyatında tecelli eder. Bu itibarla nevilerdeki cudu mutlak Celal'in tecellisidir Cüz'iyatın nakışları Eşhasın güzellikleri ise Cemal'in tecelliyatındandır Bazen de cemal Celal'den tecelli eder Evet cemal'in gözünde Celal ne kadar cemildir Celal'in gözünde dahi Cemal o kadar celildir İşte biz Hülasa mevzuyu bağlıyor büyüğümüz O azametli tecelliler Karşısında Hayret ve dehşet yaşar subhanallah deriz Cenab-ı Hakk'ın azim icraatını temaşa eder Allahu Ekber'le gürleriz bu arada bir cemal tecellisi olarak üzerimize sağanak sağanak nimetler yağmasına mukabil de Elhamdülillah der Hamdü Sena duygumuzu seslendiririz Tabii ki söylediğimiz her tesbih her tahmid ve her tekbir gönlümüzün sesi soluğu olmalıdır Şimdi değerli dinleyiciler gönlümüzün sesi solu olmalıdır deyince aklıma bir husus geldi. Namazlardan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. veyahutta da ezan okuyoruz veya kâmet getiriyoruz. Veya La ilahe illallah çekiyoruz. Bunları yaparken çok güzel bir tesbihin icraatçısı olarak, faili olarak, o yola girdiğimizde, şeytanın aldattığı bir yola bazen düşebiliyoruz. Nedir o? Mesela tesbihlerde, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Veya, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Veya, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Şimdi tabi, bu gönlün sesi değil bu. Bu dilin ifadesi. İşte bizim Manevi derecelerimizi yükseltecek Kalbi hayatımızı Genişletecek Kalbimize tesir edecek Ve bizim Gönlümüzün Ta derinliklerinden Gelmesinin Emaresi olacak bir ifade Subhanallah Subhanallah Subhanallah Veya Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah, Elhamdülillah Veya Allah-u Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zaten böyle demekle, çabuk çabuk söyleme arasında iki dakika ya fark eder ya fark etmez. Ama isterseniz bir deneyin. Bundan sonraki tesbihlerinize böyle yapın. Farkı fark edeceksiniz inşallah. İşte söylediğimiz her tesbih, her tahmid ve her tek bir gönlümüzün sesi solu olmalıdır. Yine la ilahe illallah, la ilahe illallah bu da aynı. Telaffuz ettiğimiz kelimeler şuurumuzdan vize alarak söz kalıbına dökülmelidir. Hazreti Üstad'ın tahiyyat okuyuşunu defaatle arz etmişimdir. O söylediği her kelimeyi vicdanımda tam duyacağı ana kadar sürekli tekrar edermiş. Kendine has edasıyla et tahiyyatü derd, onu gönlüne göre duyamadığına kani olursa, ettahiyyatu, ettahiyyatu diyerek defalarca tekrar eder, istediği kıvamı yakalayacağı ve bütün benliğinde hissedeceği ana kadar diğer kelimeye geçmezmiş. İmam Şazeli ve Ahmet Bedevi gibi zatların namazda Subhana Rabbiyal Azim dedikleri zaman bütün zerratı kainatı mülahazaya alabildiklerini nakleder, ve onların seviyesini yakalamak istediğini söylermiş. O ufka ulaşabilmek için yıllarca gayret etmiş. Allah'a karşı teveccühünü derinleştirmiş. Ve dudaklarından dökülen her kelimeye vicdanının ve şuurunun mührünü vurmuş. Aslında böyle bir cehet Allah'ın hakkıdır. Her haliyle Allah'a muhtaç olan zavallı, aciz, zayıf ve fakir kulların da vazifesidir. Nitekim, Hazreti İbrahim'e tesir eden de duyduğu sözün muhtevasıyla beraber meleklerin kendi ufukları itibariyle meseleyi melekçe dile getirişleri olmuştur. Hasılı melekler tesbihle alakalı olarak arz etmeye çalıştığım hususlardan çok daha fazlasını derince duymuş, topyekun varlığa mahruti ve bütüncül bir nazarla bakarak tevhidi hakikiyi tam kavramış, ve bu hakikatin fezlekesi olarak Subuhun Guddusun Rabbul Meleikatu ve Ruh demişlerdir. Gönlü uhrevi esintilere aşina olan İbrahim Aleyhisselam da engin bir marifet ve derin bir duyuşla dile getirilen bu tesbihe hayran kalmıştır. Bizim de o ufku idrak etmiş olma düşüncesiyle değil o ufka talebimizi ortaya koyma mülahazasıyla Rabbimizi tesbihu taklîs etmemiz bir vazifedir. Ümîde deriz ki bu mülahazaları nazar itibara alarak rükû ve secdede o sırlı kelimeleri söylememiz bizim içimizde de aynı hakikatlerin inkişafına sebebiyet verir. Cenabı Hak melekler gibi tesbih eden, melekler gibi tesbihten zevk alan ve melekler gibi tesbihten haz alan lezzet alan ve tesbihü takdis ettikçe meleklerin çok ötesinde inkişafa medar olan kullarından eylesin diyoruz ve Cenab-ı Hak günümüzün içerisinde tesbihimizi, zikrimizi takdisimizi ziyadeleştiren ve bir günü diğer günden daha fazla olan kullarından eylesin diyoruz kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız kıymetli dinleyiciler. A Geldik bugünkü aile ilmihali bölümüne. Bugünkü aile ilmihali bölümünde kadın haklarıyla ilgili bir bölüm var. İslam'ın başında toplum ve ailede kadının yeri nasıldı? Bunu bir daha tekrar ediyorum. İslam'ın başında toplum ve ailede kadının yeri nasıldı? Şimdi... Şu günümüzde bakıyorum ben, kadın hakları diye, kadınları, kadınların soyulup sokaklara döküldüğü, kadın hakları diye, kadının en büyük, en değerli varlıklarından biri olan edep, haya, namus kavramlarının yerle bir edildiği, ve kadın hakları diye cennetin anaların ayakları altına serildiği bir mevki olan analık makamının kadının elinden alınıp, kadının sözde kadın hakları adı altında erkeklerde başa baş değişik zeminlerde, adeta erkekleştirilerek kendi yaratılışı itibariyle o masumiyetinin ve masuniyetinin elinden aldığı şu dönemde kadın haklarının çok iyi bir daha anlamamız, bir daha gözden geçirmemiz icap edecektir. İslam'ın başında kadının yerini incelerken Hazreti Ömer'in bir itirafını düşünmemiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Diyor ki bu büyük insan, biz İslam'dan önce kadınları adam yerine koymazdık. İslam gelince onlara hem ayetlerde hem de hadislerde yer verdi. Erkekler gibi haklarından bahsedildi. Ondan sonra biz de kadınların hakları olduğunu düşünür olduk. Bir tespit de oğlu Abdullah'tan, o da şöyle açıklamıştır kadınların durumlarını. Biz kadınlar hakkında ileri geri konuşmaktan korkar olduk, vahiy gelir de bizi suçlar diye. Demek ki İslam kadınları değer verilmeyen varlıklar olmaktan çıkarıp, ayetlerle, hadislerle hakları anlatılacak kadar Allah yanında itibarı olan insan olduklarını ifade etmiş, sosyal hayatta erkekler gibi onların da yerlerini almalarını sağlamıştır. Nitekim, İslam'ın ilk günlerindeki hanımlar, toplumdaki yerlerini o kadar rahatlıkla almışlar ki, haftada bir erkekler gibi cumaya gitmekle kalmamış, günde beş vakitte cemaate iştirak edenler olmuştur. Hatta, İlk günlerde erkeklerle aynı kapıdan mescide girip çıkmışlar. Ama meydana gelen izdiham sebebiyle efendimiz daha sonra hanımlar için ayrı kapı açtırmıştır. Bu kapı halen Mescidi Nebi'de Babun Nisa adıyla varlığını koruya gelmiştir. Camide erkeklerin hemen arkasında saf tutan hanımlar gerektiğinde sorularını buradan sormuş Cevaplarını da dinlemişlerdir. Ne var ki erkeklerin de bulunduğu mecliste her türlü özel sorularını sormada zorlandıklarından Efendimiz'den kendilerine özel bir gün ayırarak kadınları bilgilendirmesini istemişlerdir. Bu istekleri de kabul edilerek haftada bir gün Efendimiz'den özel bilgi alma hakkını da kazanmış böylece hanımların İslam kültürüyle aydınlanmalarını sağlamışlardır. Bu sıralarda meydana gelen samimi ortamda Resulullah'ı o kadar yakından takip etme imkanı bulmuşlar ki bir hanım Ka'f suresini sadece Resulullah'ın okuyuşlarını dinleyerek ezberleme imkanı dahi bulmuştur. Bu sıralarda mescitte son derece özgür bir öğrenim ortamının da meydana geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Ömer'in cuma hutbesini dinleyen bir hanım, hanımların mehir miktarını yüksek tutmayın. Manasındaki sözlerine bulunduğu yerden itiraz seslerini yükselterek cevap verme cesaretini dahi bulmuş. Allah-u Azimüşşan Nisa suresindeki ayetinde mehre sınır koymazken Ömer hangi hakla hanımların alacakları mehre sınır getiriyor diye çıkışabilmiştir. Halife de bu çıkışa asla sert mukabele etmeyip, tam aksine hanım isabet, Ömer ise hata etti diyecek kadar fazilet göstermiştir. Celadet ve şiddetiyle tanınan Hazreti Ömer, cami içinde verdiği bu hoşgörü örneğiyle kalmamış, cami dışında da hanımlara değer vermiş, bilgili ve becerikli bir hanım olan Şifa Hatun'u da çarşı pazarı denetlemekle görevlendirmiş bir nevi belediye zabıta memurluğu yaptırmıştır. İlk günlerde barışta böylesine hayatın içinde yer alan hanımlar, savaşta da geri kalmamışlar. Uhud gazasında Ayşe validemiz de Ümmü Süleym cephe gerisinde hizmetlerde bulunmuşlardır. Hayber gazasına ise tam yedi kadın birlikte iştirak etmişlerdir. Ümmü Atiye adındaki sahabiye, ise tek başına tam yedi savaşa katıldığını anlatmıştır bu hanımlar cephe gerisinde gazilere su taşımış yemeklerini hazırlamış yaralarını sarmışlardır hatta İslam'da ilk hasta bakıcı hanımın adının Rüfeide olduğu tespit edilmiştir mescide kurulan yaralıların çadırında bu fedakar hanım şefkatle hizmet etmiş sonrakilere hemşirelik örneği vermiştir Efendimizin süt halası ümmü haram ise bir başka ibret vesikası, Efendimizden ümmetinden bir mücahit grubun deniz yoluyla Kıbrıs'ın fethine çıkacağı haberini dinleyince, kendisinin de onların arasında bulunup hizmet etmesine dua etmesini istemiş, yapılan dua kabul olmuş olacak ki, Hicri 28'de Hazreti Osman radiyallahu anh zamanında çıkılan Kıbrıs seferine, Kocası Übade bin Samit hem de 80 yaşını geçmiş olduğu halde katılmış, fetih sırasında Larnaka yakınlarında bineyinden düşerek şehit olmuştur. Osmanlılar buraya 1570'te bir türbe yapmış, hala sultan türbesi diye bilinen, Eyüp Sultan gibi ziyaretgah olan bu türbeyi civardan geçen Osmanlı donanması da top atışlarıyla selamlayarak, ...geçmeyi bir vefa borcu olarak adet edilmişlerdir. Sözün özü, İslam'ın ilk günlerinde hanımlar toplumdaki yerlerini rahatça almışlar, ...örneklerini verdiğimiz, veremediğimiz daha nice olaylarla da sadece barışta değil, savaşta da mühim hizmetlerde bulunmuşlardır. Ancak daha sonralara durum değişmiş, bir takım gelenekler hanımların haklarını daraltmış... Bu daraltmayı da İslam'ın emri gibi gösterenler çıkmış, İslam kadını hapsetmiştir diyebilmişlerdir. Değerli dinleyiciler, tabi bazı meseleleri çok iyi tefrik etmek lazım. Mesela bakıyorsunuz ki adam bir araba lastiği satıyor, kamyon lastiği satıyor, otobüs lastiği satıyor, yanında çırılçıplak bir kadın resmi veya bir mağaza açıyor beyefendi. Hele hele biraz da böyle markası Türkiye ve dünya çapında duyulmuş bir markaysa o iş yerinin açılışında baldırı çıplak her tarafları meydanda kadınları adeta aracı ederek onları insanların oraya gelmesini böyle sağlayarak çekicilik vazifesini yaparak öyle bir reklam içerisine giriyor. Veya adam araba satıyor. Taksi satıyor yanında sağında solunda bayanlarla veya işte otomotiv fuarı oluyor, tekstil fuarı oluyor. Bakıyorsunuz kadınla uzaktan yakından alakası olmayan bazı emtiaların satışında kadın ve o kadının cazibesi, çekiciliği istismar edilerek kullanılıyor. Değerli dinleyiciler, kadın dedim ya cennetin ayaklarının altına serildiği, ana olmayan namzet bir varlık. Siz, o cennetin ayaklarının altına serildiği, ana olmaya namzet olan o kadını alır, ticari emtianızın, satışı için istismar eder, kullanırsanız, siz o kadına, saygı değil, saygısızlık, haklarını koruma değil, haklarını adeta, ...alıp bir tarafa atar... ...duruma gelir olursunuz. Onun için... ...kadın evinde... ...çocuğunun annesidir. Kadın... ...beynin hanımıdır. Kadın... ...çocuğunun mürebbisi, terbiye edicisi... ...öğretmenidir. Zira muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi de... ...Üstat Hazretleri de... ...hep hayatlarını anlatırken... ...annelerinden çok etkilendiğini... O ilk aldığı terbiyenin şu anda bulundukları noktanın en büyük tesirinin anneleri tarafından verildiğini hatta bir gün annesi gelip de yatsı namazını kılmadan uyumasının karşısında ellerini düzüne vurup feryat figan ederek "Allah'ım ben ne ettim bugünkü benim evladım yatsıyı kılmadan uyuyu vermiş" deyip Oturup hıçkırı hıçkırı ağladığını küçük dünyamda hoca efendinin hayatında okuyoruz. Yine anneannesini anlatırken ağlamanın adeta timsali olmuş. Allah deyince kendinden geçerek bayılır hale gelen o anneannesinin zikrini, kalbini, gözlerinin yaşını anlatırken hayatında en fazla tesir eden hadiselerden biri olmuştur diyerek, yine annesinin, anneannesinin hakkını vermiş, ve o anne, evladının öğretmeni, o aile okulunda ilk öğretmen, baş öğretmen anneliği, biz kadını o makamdan alır, sokağa, çarşıya, pazara salıverirsek, sonrasında zannediyorum, o kadına haklarını vermiş değil, kadının haklarını elinden almış oluruz zannediyorum. Onun içindir ki ne zamandan beri zaten kadınlarımızı bir sokağa, çarşıya pazara salı verdik. O andan itibaren de aile yapısı sarsılı verdi değerli dinleyiciler. Ve bugün Sovyetler birliği cumhuriyetlerine, Türkiye cumhuriyetler dediğimiz yerlere gidin. Batı'da da aynı Aile mefhumu Dağıtıldığı günden bu yana O devletlerde Huzur bulunamamış Ve bu günümüzde de Birazcık Anadolu'muzda Aile mevhumunun Mahremiyeti muhafaza edilmeye çalışılmış Ve O ailenin disiplini O ailenin Güzelliği muhafaza edilmeye Çalışılmış Ama eğer Toplumun en büyük, en önemli değerlerinden biri olan aileyi biz koruyamaz isek, geleceğimiz herhalde çok ümitle bakılacak bir gelecek olmaz değerli dinleyiciler. Evet, bir husus daha var ama ben vakit dolduğu için onu yarına bırakıyorum. Sahabi hanımların savaşlardaki hizmetleri diye inşallah yarın o sahabi annelerimizin savaşlarda yaptığı, o güzel hizmetleri ifade ederiz, beraber paylaşırız. İnşallah onların şefaatlerinden istifade etmek için Rabbimizden dua eder. Onlarla beraber haşrolmayı Rabbimizden isteriz. Ve ondan sonra önemli bir husus, medyanın da çok bir dönem tartıştığı, kadın dövme ile ilgili, Efendimizin bu kadını dövme meselesine nasıl baktığını anlatan, Yarınki Aile İlmihali bölümünde inşallah sizlerle beraber paylaşırız. Çünkü çok önemli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri var o konuda. İnşallah Rabbim müsaade ederse yarın bu Aile İlmihalini sizlerle beraber paylaşırız diyoruz. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin. Yüzünüzden tebessüm. Gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın. Rabbim... Umduklarınıza nail eylesin. Korktuklarınızdan da muhafaza eylesin. Ve Cenab-ı Hak Dudaklarınızdan dualarınızı eksik Eylemesin. Ve Rabbim her türlü Görünür görünmez. Bilinir bilinmez. Duyulur duyulmaz. Hissedilir Hissedilmez. Kazalardan Belalardan afetlerden Hepimizi cümlemizi Muhafaza eylesin diyoruz. Ve yine Duamız ve sonrasında da şiirimizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a evvel ahir bütün salatü selamlar da Resulü Müşteba Muhammed Mustafa'nın alinin ve ashabının üzerine olsun. Rabbimiz senden bize masivadan arınmış dupturu bir kalp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 Yeniden toparlanabileceğimiz Kamil bir tevbeye muvaffak kıl Bu mücrim kullarını Bütün günahlarımızı eritecek Mağfiret havuzlarını al Gırtlaklarımıza kadar Kabahatlerle kirlenmiş olsak da Sen seyyiatımızı Measi ve mesavimize affet Sevmediğin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 ve bütün asabına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. <Gülüyor> Yaslı güllere hazan azap, yaz günü yaprakları solduran hicran azap. Düşmanlar düşman tamam ona bir şey diyemem. Can azap canan azap her günkü yaran azap. Yıllar var yollardayız mesafeler amansız. Yol asi, hedef uzak, bel veren zaman azap. Yakmak için tek bir mum, çekilenler besbelli. Söndürüyor rüzgarlar, savrulan harman azap. Muzdarip bütün toplum, ilacı bunun iman. İmana aç ruhlara, başka bir derman azap sarsılmış başta akıl bakış bulanık hepten, bir acı imtihan bu bize imtihan azap himmete muhtaç herkes kup kuru dağ ve bayır çöllere dönmüş arza boşalan baran azap insanlara el açmak hep yiran geldi bize mihrabı hak olana bu türden giran azap, tatmadık hiç kimseden minnet kokan bir ihsan, vicdanı hür olana minnetli ihsan azap.